Bu hafta eksiksiz karşınızdayız. Ece, Duru, Ömer, Faruk ve Kuzey Sarp hepimiz aslında Zoom ekranı başındayız ama kaydımızı alabiliyoruz böyle de. Bu hafta ne tartışacağız? Benim kitaplarımdan birini tartışmaya karar verdik. Red House Kids yayınlarından çıkan böyle sekiz kitabı ulaşan bir felsefe serisi yazmıştım. Bu son yazdıklarımdan bir tanesi Sözler Can Acıtır mı adlı kitap. Aslında ben bu kitabı yazmadan önce sizler benim öğrencimdiniz ve sizlerle de buna benzer konuları tartışmıştık. Hatta bu kitabın kapak tasarımı nasıl olsun diye de sizden fikir almıştım. Sizin beğenileriniz de şey kapak tasarımına katkı sağlamıştı. Sözler canıçıtır mı kitabı yine safsatalardan yani bir grup safsatayı ele alan bir kitap. Safsata da bir düşünceyi ortaya koyarken ya da daha iyi anlamaya çalışırken yapılan mantık hataları bazen bilerek bazen bilmeden daha çok böyle tartışmayı kazanmak için yapılan hamleler gibi. Bu kitapta saldırı safsataları konusuna eğilen bir kitap. Şimdi saldırı safsatası ince ne anlıyorsunuz? İlk bir onu ölçeyim. yapayım. Ee, kulağınıza nasıl bir şey geliyor? Bir fikriniz var mı? Sonra da örneklerle ilerleyelim. Ömer Faruk Hocam e, bir insana kendine e, yani hocam bir insana saldırırken e, ona sözlü olarak saldırmak yani hocam daha doğrusu kendini savunmak için e, saldırmayı tercih etmek sözlü bir saldırı kendini savunma amacı taşıyor olabilir ama her zaman kendini savunma amacı mı taşır. Devam edebilir miyim? Hı hı. E, hocam e, her zaman kendini savunma amacı taşmaz ancak bana göre genelde kendini savunma amacıyla olur. Zaten genelde safsatalar da bu amaçlı oluyor. Peki başka bir açıklama getirmek isteyen var mı? Saldırı safsata safsatası deyince ne geliyor aklınıza? Ece? Saldırı saf safsatası deyince böyle aklımda benim ilk önce gerçekten ciddi anlamda bir saldırı geliyor ama Sonra birazcık daha derinlere inince böyle daha çok bu sosyal bir sahaları olduğunu fark edebiliyorum. Ama şöyle bir şey bu genellikle böyle işte biz şu an eski durumumuzdan daha iyi olduğumuz bir durumdaysa ya da karşımızdaki de rakibimiz gibi bir, bir bireyse o da iş. Işte biz bu konuda durumumuzla ilgili bahsederken o da işte bize laf yetiştirmek için veya işte bizi kendini daha üstün göstermek için. Ee, genellikle işte eskiden bu e, bu durumdaydınız. Şimdiki e, durumunuzda Şükret'in gibi. Yani böyle biraz kırıcı, biraz da kendini üste çıkarmaya çalışacak. Ukala, laf, rah, <gülüyor> Ukala laflar Ukala laflar. <gülüyor> evet. Ama arada bir rekabet olduğunu düşünüyorsun sen de. Ee, mesela evet. Ömer Faruk kendini savunma amacıyla yapılır derken sen rekabet hissiyle yapılabileceği gibi bir şeyi daha çok vurguladın. Durun? Yani bence de böyle kendi sözleriyle insanların böyle e, kalbini kırıp insanlara kötü sözler söylemek. Hı -hı. Yani... Böyle bir insan mesela bir şeyler anlatıyor, onu dinlemeyip kötü bir söz söyleyebiliyorlar. Hı hı. Karşı tarafı yaralama amacı taşıyor. Peki, şimdi bir tane e, örnek üzerinden ilerleyelim. Bu örnek sizinle değil ama başka çocuklarla tartışırken onlardan gelmişti. Ben de aslında kitabı o örneği doğrudan o örneği aldım. Çünkü çocuklardan gelenler daha gerçekçi oluyor şöyle bir şey benim aklıma televizyondaki tartışma programları geldi diyelim ki bir programda denizlerdeki kirlilik sorunu tartışılıyor tartışmacılardan biri diğerine bu sorunla ilgili alınan kararların doğru olmadığını nedenleriyle açıklıyor diğer kişi de duyduklarından hoşlanmıyor ve şöyle bir cevap veriyor ona biz sizin geçmişte yaptıklarınızı da biliriz gibi bir cevap veriyor böyle bir örnek vermişti bir arkadaşınız yani iki kişi Büyük ihtimal bunun işte e, bir siyaset tartışması içinde olabilirler. Denizlerdeki kirlilik sorununun nedenleri açıklarken diğeri çok biliyorsunuz ama biz sizin geçmişte yaptıklarınızı da biliyoruz gibi bir şey dedi mesela. Bu bir saldırı mı sizce? Ve nasıl bir saldırı ayrıca? Eğer saldırıysa. Kuzeysel? Ben mi Bu bir saldırı. Hı hı. Çünkü... Karşıdakine e, böyle bir şey söylerken ona böyle şiddet uygulamadıysan bile e, onu kırıcı böyle e, kırıcı bir şey söylediğin zaman üzülür e, ya da ona böyle nedir adı şey bir şey söylersen onu böyle rahatsız edecek şeyler söylersen yani bir şekilde rahatsız edersen yani mesela bir şey söylüyor bir şey söylüyor e, sen dinlemek istemiyorum deyip e, sözünü yarıda kesip e, bir şeyler yaparsan o bir süre sonra sıkılır ve e, can sıkılıp gider hı hı hı. burada normalde şu anda mevcut denizlerde kirlilik sorunu var bu konuşulurken benim geçmişte yaptığım, belki de gerçekten iyi şeyler yapmamış da olabilirim ama bugün bundan vazgeçmiş de olabilirim. Bu da olabilir. Konuyu bir şekilde aslında dağıtan da bir hareket mi bu? Sizin geçmişte yaptıklarınızı da biliyoruz. Ömer, Faruk? Ee, hocam e, bence bu e, konuyu e, çarpıtmak bunun sebebi de bir insanın korkusu olabilir. E, sebebi ise şu hocam. Bir insan e, korktuğunda e, bu tarz saldırı hamlede yapması e, benim için normal bir hareket. Yani normal karşılarım e, bu böyle bir durumda e, bu insanın yaptığı yani düşeceği durumu öngörmüş olabilir. Mesela hocam e, sizde e, X kişisinden bahsedelim. Hı. X kişisi geçmişinde kötü şeyler yaptı. Y kişisi de öyle. X kişisi konunun kendisinde yapı kendisinin yaptığı şeylere geldiğini fark edince konuyu çarpıtarak diğer kişisini suçluyor olabilir. Ha anladım anladım. Aslında bu sizin geçmişte yaptıklarınızı da biliriz diyen kendisi de büyük ihtimal çok iyi şeyler yapmıyor şu anda ve o yüzden hemen böyle saldırı en iyi savunmadır Hocam, gibi hani onu... saldırak olmayabilir olabilir. Çünkü şey Bir insan bir insana e, bence Geçmişiyle saldırıyorsa e, O insan kendi Geçmişinde yaptıklarından da korkuyordur. Anladım Gelecekte dediğin. yapacaklarından da Şu an yaptıklarından da <gülüyor> <gülüyor> Peki kendinden de. Sen bunu normal karşılıyorum diyorsun. Yani insanlar böyle şeyler yapıyor diye normal karşılıyorsun galiba. Yapılan ee, hareket onu anlamında demiyor. Onu anlamında tabii ki demiyorum ama e, yani insanlar bu tarz şeyler yapıyor yani. Bunu Anladım. artık biliyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunu hangi motivasyonla yaptıklarıyla ilgileniyorsun daha çok. Anladım. Peki Duru. E, bence yani. Bir kişi yani o iki kişi eskiden böyle çok iyi arkadaş olabilirler. Sonra biri kötü bir şey yapmış olabilir ve diğeri onun için e, artık arkadaş olmak istemiyor olabilir. Öyle olduktan sonra da e, sonra büyüyünce o öyle bir yere gider. Onun konuşmasını dinlerken öyle değişti işte. Onun böyle... Bir sırcını biliyor olabilir. Onu böyle küçük düşürmek istiyor olabilir. Hı hı hı. Bir küçük düşürme hareketi görüyorsun burada. Değil mi? <gülüyor> Doğrudan mesela geçmişine gönderme yapmayayım. Şu anki durumuna da dönüp mesela işte sen yalancısın. Sen bilmem nesin gibi böyle bir söz etsin mesela. Bu da benzer bir şey mi? Bu da bir saldırı mı ya da? Öyle sorayım. Ömer Faruk? Hocam e, bu e, bence... Bir insanın e, her ne kadar özgüvensiz, ne, de özgüvensiz olmasından karşı sebebinden olur ve hocam evet saldırıdır. Saldırı. Sen hep şeye bakıyorsun galiba. İnsanlar saldırırlar. Bunu kabul etmişsin sen. Sadece hocam, saldırırken alttaki motivasyon seni ilgilendiriyor sanki daha çok. E, hocam bir insanın e, saldırmasının sebepleri olabilir. Mesela hocam. Benim galiba bildiğim kadarıyla nefsi i müdafaa da bir saldırmadır hocam. Hı hı. E, ve bu da normal bir saldırmadır. E, yani hocam bu saldırmanın şekli ve neden olduğu da önemlidir benim için. Yani. Ha, saldırmak hı. tamam ama nasıl saldırmak tamam. Ha, anladım. Sadece sen olan olaya bakmayalım diyorsun galiba. Yani. A, A, B, C, D diye dört tane olay var. Hepsi saldırı olabilir bunların. Tamam, bunu kabul Aha, ediyorum. Biri bıçakla e, yaralılmıştı, biri e, sözüyle şey yapmıştı, Hı -hı. biri e, bıçak yani biri kendisine bıçak çekince bıçağa karşı yumruk atmıştı. Yani gibi. bunların Hı -hı. hepsi ayrı ayrı değerlendirilip farklı kategoriye alınması gereken şeyler. Ama Hı -hı. ortak e, saldırı altında gözüküyor. Tamam, saldırı bir üst kategori gibi. Ama her saldırıyı aynı nitelikte değerlendiremeyiz. Olan yani olayın kendisine değil, nedenine, sonucuna ve belki de geleceği nasıl etkileyeceğine de bakalım. Daha böyle toplamda bir şeye Gerçekten. bakmak lazım gibi. Nöcüm, Peki kriterlere ayırmak gerekir. Yani şey gibi, her banka bir şirkettir ama her şirket bir banka değildir. Her saldırı aynı türden değildir ama e, bu tarz girişimlerin hepsi saldırıdır. Çok iyi anladım tamam ee, Ece Hocam ben Ömer Faruk söylerken bir şey fark ettim biraz konuyu düşünüyordum şöyle nasıl desem böyle sanki tehdit gibi bir şey de var bir yandan ama küçücük yani böyle nasıl desem bir şey nasıl böyle gerçek gibi bir mi karşı tarafı? Yani gerçekçi bir tehdit değil ama sözle yapılan tehdit bazen gerçek olan bir tehditten daha, e, daha büyük olabileceği için derecesine bakarsak daha büyük olabileceği için bu genellikle işte ne bileyim bana bunu ver sana şunu veririm gibi karşılıklı bir tehdit olabilir ya da karşılıklı bir tehdit hı hı. olabilir. Burada yapılan e, tehditse biraz eee gömme var. Biraz Hı -hı. E, böyle nasıl desem şimdi kendin burada kendi şeyinde hava atmaya çalışma. İşte bu, buraları nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Şey Susturmaya çalışma geçtik. der misin buna? Hı -hı. Ya derim çünkü ne bileyim işte kendini övme eskiden ne halde olduğunu biliyorduk gibi Hı -hı. Bir, bir şey altta anlamları yatıyor bunun. Hı -hı, hı -hı. Yüzden, anladım dediğini aslında bir şekilde karşı tarafı susturmaya çalışma gibi bir tehdit ya da belki konuyu dağıtma sonuçta esas denizin kirliliği tartışılacakken bir anda kişileri tartışmaya başlıyoruz hangisi daha e, denizi az kirletmiş hangisi çok kirletmiş gibi falan şey evet Ece hı -hı. Ee, şey, aslında burada biraz konu sapıyor dediğin gibi şey. ee, burada e, karşılıklı dediğim gibi savaş ortaya çıkıyor yani işte konudan sapılıyor ve işte denizden bahsedilirken bir anda bu işte senin bu denizi nasıl den kastım buralara nasıl geldiğin ne falan geçiyor yani konu değişiyor ve biraz da ne bileyim alakasız bir davranış oluyor. Anladım dediğini. Peki, şimdi bu saldırı safsatası da bu bahsettiğim türdekine e, latince et hominem deniyor. Yani kişiyi karalama safsatası. Ya böyle geçmişte yaptıklarına gönderme yapıyorsun ya şu andaki durumuna böyle bir hakaret ederek işte sen yalancısın, işte vesaire gibi böyle bir takım çıkışlar yapıyorsun. Doğrudan kişiyi karalamaya çalışıyorsun. Bu saldırı safsatasına et hominem deniyor Latince'de. de. Böyle küçük bir bilgi. Aklınızda dursun. Şimdi küçük bir müzik arası yapalım. Ardından bir saldırı safsatası daha e, sorgulamak istiyorum sizinle beraber. Diyelim ki denizlerdeki kirliliği tartışırken işte biri gayet bilimsel açıklamalar yapıyor. Diğeri dedi ki sizin geçmişte yaptıklarınızı da biliyoruz dedi. Yani kişiyi karalamaya çıktı. Bu kişi de şöyle bir karşılık veriyor ona eski defterler açacaksak sizinle ilgili de söylenecek çok şey var. Şimdi bu, bu da, buradan da bir tepki geldi. Bu nasıl? Bu da bir saldırı mı sizce? Kuzeysel? Bu da bir saldırı Hı -hı. E, bence. Hı -hı. Çünkü e, zaten adı saldırı safsatası da ama Hı -hı. şey e, yani bir sana şey gibi e, savaştasın biri sana e, şey sil, biri sana ateş ediyor e, sen ona karşılık olarak ateş ediyorsun Çünkü küçük e, kalmak istemiyorsun yani e, küçük düşürülrme küçük kalmak en yani söze geldiğinde küçük düşürülmek istemiyorsun böyle. Aslında savaşa davet ediyor karşı taraf evet. ve sen de yani o sana silah çekti sen de ona silah çektin de aslında şunu da kabul etmiş oluyorsun. ha savaş başladı diyorsun sen de aslında değil mi? Evet. Sonra sen ona saldırıyorsun. Hı -hı. Ee, ama lafınla Hı -hı. E, ikisi benzer şeyler tek ııı e, farklılıkları biri şiddetle öbürü ııı e, sözel bir şekilde. Hı hı. Ne yapabilir peki karşıdaki yani savaşa davet edilmiş söz savaşına? Bizim yaptıklarımızı ee, biliriz. Ha, Defterleri açacaksak falan diye ne yapabilirdi? Başka ne yapabilirdi? Evet. E, ne yapabilirdi? Yani şey, e, Sizin hakkınızda da söylenecek çok şey var. E, diyan kişi onun yerine ne diyebilir miydi? Hı hı hı hı. Ha. Ee, onun için şunu diyebilirdi, ee, yani aklıma gelmedi ya. <gülüyor> Unuttu mu bir anda? Peki. Evet. Tamam. Ömer, Faruk? Ee, hocam bence bu tarz durumlara e, yapılabilecek, e, saldım, e, bu tarz durumlara yapılabilir e, bence en mantıklı düşünce e, bir, şekilde olgunlukla karşılayıp e, susmak veya hocam saldırıya saldırıyla karşılık vermek yerine saldırıya e, hocam daha çok üstü örtülü bir cümleyle karşılık vermek gerekir hocam. <gülüyor> Nasıl bir cümleymiş o bakalım. E, hocam e, mesela hocam burada e, e, bu şey ilk başta olgunca karşılanıp e, böyle Ezrafa atılınmalı ve aynı zamanda can e, insan genelde benim e, bildiğim kadarıyla ve gözlemlediğim kadarıyla olgunca karşılayanlarda e, genelde konuşmalarda ilk baş terzilerle açık aramaya başlar. E, bunun ne kadar olgunca olduğunu ben bilmiyorum ama hmm. e, yani bu tarz durumlarda eğer yapılması gereken bir şey varsa o da e, sakinliğini koruyup e, yani diyelim, çünkü savaştasın işte, e, rakibinin e, cümlesinde bir açık aramak. Ha, ha, enteresan bir şey söylüyorsun ama sen. Hem olgunlukla karşılayacağız, yani hemen böyle öfkeye kapılmayacağız, Allah'ım hakaret etti bana deyip bir anda duyguya kapılmayacağız. Öyle bir duygusal olgunluğumuzun olması lazım ki bence bu bayağı büyük bir beklenti bu arada seninki. İnsanların bu kadar duygusal olgun olması. İkincisi bir de hep böyle akılda kalacağız yani. Bakalım onun sözlerinde nasıl bir açık bulacağım ve gerektiğinde çattığı hamle yapacağım öyle mi? Hocam şu şekilde birileri ben o işi yapmadım diyor ama cümlesinde bir şekilde o işi yaptığının kanıtı varsa hocam bekleyip bu kanıtı kullanmayı beklemek lazım bu olgunluk değil ama başlangıçta olgunlukla karşılamak lazım <gülüyor> anladım benim peki. düşünüyorum hocam sadece peki full e, olgunlukla karşılasa ve tamamen affetse olur mu? hocam e, o zaman e, yani ben büyük tane yapamazdım ama eğer öyle bir şey yapsaydı hocam e, bu tartışma ve büyük ihtimalle yüzlerce kişi izliyor e, insanların aklına ilk şu gelirdi Hı. Bu kişi yanlış söylüyor. O kişi profesör bile olsa hı hı. o kişi tartışmada yenildiği için e, bayağı bir ünvan kaybedebilir hocam. Yani profesörlüğünde anlatılmaz ama halkın gözünde bir düşüş yaşar ve bu onun için kötü olur. Aynı zamanda Aynen. doğruları bile söylese bu adam yalan söyleyebilir algısı ortaya çıkar. Affedici olursa mı diyorsun sen bu? Hocam affedici olursa değil. Ee, suskunlukla karşılarsan Peki Duru bir şey Bütün programdan bahsediyor hocam <gülüyor> Tamam Duru yani bence böyle e, o mesela ona kötü bir söz söylediyse onu ona böyle hemen cevap vermek değil de daha mantıksal gitmek daha iyi olur çünkü Hı. yani hemen böyle atlarsan o bir şey daha söyler seni daha küçük düşürür, sen daha olmaz işte. Beraber böyle çukura doğru mu gidersiniz yuvarlana yuvarlana? Kesince çocuk çolur. Eğer böyle bir şey olursa böyle e, beklersen daha mantıklı bir şekilde bir söz söylersen onun da konuşamayacağı bir şey olur. Hı hı. Onun için bir daha sana bir şey söyleyemez. Tamam bir de program başlamadan önce sizinle böyle çok kısa konuşmuştuk da Kuzey Sarp şey demişti e, ne yapayım bana ne? gibi tepkiler veririm. Bunlar yeni jenerasyonun tepkileri yani karşı taraf böyle saldırıyor ya da bir şey hiddetle anlatıyor o ne yapayım ya da bana bana, de bana ne yani gibi böyle tepkiler veriyor. Bunlar nasıl tepkiler Kuzey Sarp sence bunlar saldırkan mı değil mi? Değil hocam. Kalkan gibi işlev görüyor. <gülüyor> şey mi diyorsun? Savunmaya mı yarıyor? Evet hocam. Saldırı değil, savunma cümle, kelimeleri bunlar diyor. Evet. Zesap. Bana bir şey diyemiyorsun. Umurumda, ha, ha, değilsin. Ha. Umurumda değilsin. Umurumda değilsin de ama karşı tarafı yok saymak gibi değil mi biraz? Ece buna katılıyor musun? El kaldırıyorsun. Hı. Evet katılıyor. Hayır, yanlış söyledim. Evet. kaldırıyorum diye. Hı -hı. Hı -hı. Aslında hocam bu yeni neserinin kullandığı kelimelerden ben pek hoşlanmıyorum. İnsanları biraz kırıyor. Hı. Ve ne bileyim sen ciddi bir konuda bahsederken bir anda sana seni umursamayacak. Seni sanki de, aslında değer verdiğin kişilere onu değer vermediğini sandıran o kişi, karşındaki kişiyi sevsen de onu istemeden kıracağın kelimeler söylüyorsun. Hı hı. Bu yeni nesilin bir hitabesi olsa da işte Hı -hı. nasıl desem onun bir ona daha çok e, Hı -hı. hitap ediyorlar. Ama burada daha çok ne bileyim orada insanlar orada kırarken insanları, diğer insanları o insanlar onun farkında olmadan aslında belki bir dost kaybediyorlar. Belki e, o kelimeleri söyleyerek insanları ya da kendini aslında kendini iyi bir ifade etmeye çalışırken karşındaki Hı -hı. kişi bunu kötü anlayabilir. Halbı ee, o karşındekini önemsemiyorum, seni hiç umursamıyorum gibi ne yapayım dediğinde öyle bir şey söyleyebilir miyim? Bu gene neyse bir şey şey, Hı -hı. Ne şey, şey oluyor. Ee, böyle ne işte annem hastalandı diyip arkadaşımı aradığında ne yapayım ne yapayım dediğinde aslında iki anlam var. Bir ne yapabilirim senin için var. de Hı. ne yapayım umurumda değil diyor. Yani. Aslında Hı. orada arkadaşını düşün, düşünerek senin için ne yapabilirim, bir yapabileceğim bir şey var mı demeye çalışırken aslında bu biraz kelimenin anlamları gibi bir şey. Anladım. şeyi. Evet ama şey normal şartlarda ne yapayım gibi böyle iletişimi kesen kapatan bir şeyde de bir gizli saldırı var ama. Kuzey Sarp da şey diyor, karşı taraf sana saldırıyorsa ne yapayım aslında? İletişimi kapatmak, duvar örmek gibi bir şey ama biraz da savunma amaçlı bir şey diyor galiba. E, şimdi süremiz olmak üzere son Kuzey Sarp bir şey diyecek, toparlayalım. Evet. Ece'ye yanıt vereceğim. E, yani onu e, biri sana böyle bir şey dedikten sonra o sana e, böyle saldırı amaçlı kullanmıyorsa onu böyle Hemen e, ne yapayım demen yani bence yanlış hı hı. karşı taraftakinin üzerleri ama sana e, seni üzücü üzecek ya da sana saldırı amaçlı bir şey söylüyorsa e, ona e, karşılık olarak e, bunları söyleyebilirsin sen bunları söyledin diye ben öyle olmuyorum umrumda değilsin bu amaçla ne yapayım? Bana. Bunları hı hı. kullanabiliyorsun. Ama Ece'nin dediği gibi bazen yeni bir şey olup karşı taraftakine böyle ne yapabilirim senin için diye yardım etmeye çalışırken ne yapayım diyorsun ve karşı taraftaki üzülebiliyor. Anladım. Evet. iletişim kazası oluyor. Peki. Şimdi aslında bu biri işte Saldırdı sen de ona karşılık eski defterleri açtırmayın şimdi bize sizin de yaptıklarınız ortada diye karşı saldırı yaptın buna da bu da bir saldırı safsatasıydı buna da latince de kok deniyor yani sen de safsatası deniyor buna bana diyorsun ama kendine bak gibi bu da bir tür saldırı safsatasına giriyor aslında bir tane daha saldırı safsatamız vardı ama süremiz doldu çok güzel tartıştınız. Ee, en azından dinleyicilerin kulağında böyle sözlü saldırıların ne olduğuna dair bir şeyler, e, bazı düşünceler uyanmıştır diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Gör. Bay bay. Çocuk düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar Müzik hazırlayan Özge Özdemir.